Amma ba'du fa in asdaq al-hadithu kalamu Allah wa khayra al-hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sharra al-umuri muhdathatuha perşembe 29 Mart 2012 Goraverdeyiz konumuz İsbal ilgilidir. İsbal nedir? Cisi de, de şer'i ölçüdür. Evet. İsbal konusu arkadaşlar hassas bir konudur, tehlikeli bir konudur. Şimdi biz bu isbal konusunu önemsemeyiz. Neden? Çünkü ne kadar tehlikeli olduğunu bilmiyoruz. Cahil, cesur olur. Bir şeyin öçmünü bilmesek o şeyi hafif alırız. Asıl Müslüman bilmesi lazım ki bir Müslüman bilmesi lazım ki üzerine vacip olan mesele nedir? Allah'a iman etmek. Allah'a iman etmek neyi gerçekleştirir? Neyin özüdür? Şehadetü en la ilahe illallah ve enne Muhammed Resulullah. Kelime-i Tevhid'i yerine getirmektir. Allah hak ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. Muhammed de, sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisidir. Ondan bize şeriatı getirmiştir. Bunda, bu da ne demektir? Allah'ın emirlerini uygulamak harfiyle yerine getirmek, Allah'ın çizdiği sınırları, yasakları aşmamaktır. Bunu yaptın, hakiki musulmansın. Bu deneyle ne olur? Musulmanın sembolüyle. Musulmanın sembolü nedir? İblise uyup akıl katmak değil. Müslümanın sembolü Allah'a ve Resuluna teslim olmaktır. Şambolumuz nedir arkadaşlar? Kaldırırız biz her zaman. Semi'na ve ata'na. Eşittik, itaat ettik. İman ettik, tasdik ettik, iman ettik. Bu Musulmanın sembolüdür. Bunu neyi kazanırız? Bunuyla cenneti kazanırız. Bunu bu dünyayı kazanırız. Bakın sahabeler bizden geçmiş nesillerde bunu neyi kazandılar? Dünyada efendi oldular, ahirette de kalıcı olarak Allah'ın rızasını ve cennetini kazandılar. Sahabeler eşittik, itaat ettik diyerek bu dünyanın efendisi oldular. Ona uyanlar bugüne kadar dünyanın hem lideri diler, hem efendisidiler. Ama uymayanlar bu dünyada her zaman ne bu dünyayı kazanmışlar ne o bir dünyayı elde edecek. Ortada gidenler nedir? Hali haletleri, içi tarafı da kaybetmişler. Atalarımızın bir sözü var, diğer içi beyramaşından da ne olmuş? Mahrum kalmıştır. Ne bulardandır, ne olardandır. Onun için İslamiyet'te orta yol yoktur. Orta yol inançta yoktur. Uygulamakta olabilir, nefsine uyarsın, bazı şeyleri engellersin ama inanç olarak ben Müslümanım. her şeyde varım. Bu da şehadetin Cereki cerecek nedir? Meseledir. Evet. Şimdi bu emirler, bu nehiler nedir? Allahu Teala'nın kurduğu emirlerdir. Verdiği yasaklardır. Bunlara harfiyle birebir uymamız lazım. Uydukça ne oluruz? Sahabelerden Allah'ın izniyle neye gideriz? Cennete gireriz. Şimdi biz cennete girmek için şeriatta yoktur. Bu dinin aslıdır, bu dinin bölümüdür, küçük bölümüdür. Bu önemli meselesidir, bu önemsiz meselesidir. Şeriatta Allah'ın emri emirdir. Her şeyi yerine getirmemiz lazım. Ha önemliler var. Basamak basamaktır. Ama her şey Allah'ın emri ise eşittik, itaat ettik, başımızın üzerinde yeri var. Ne demiş atamız? He? Boyun kıldan incedir. Şeriatin emrinin önünde boyun kıldan incedir. Aynen öyle olacaktı. Şimdi bazen şeytan gelir ne der? Bu küçük meseledir. Bunu önemseme. Ya bu kolaydır. İşte şeytan küçüklerden giriş yapar. Atabildim mi? Biz her dersimizde perşembe günü neler iştiriyoruz? Bir hastalığı iştiriyoruz. O hastalıktan da biri bir günde nedir? İspal konusudur. İspal nedir? Elbiseyi boyunu Allahu Teala'nın çizdiği sınırdan aşmasıdır. Fazla aştık Allahu Teala'nın haddi, sınır burasıdır demiş. Biz ne yapıyoruz? O sınırı geçiyoruz. Bu nedir? Allah'ın emrine karşı gelmektir. Şimdi İslam dini elbise de elbise de özel bir elbise. Tek tek tip insan yetişme Metodu yoktur. İslam dini her çeşitin kendi elbisesi, kendi yurası, yurası, kendi adeti, kendi urfuna bırakmıştır. Ama elbisede iki tane ölçü koymuştur. Erçek için. iki tane ölçü var. O da nedir? Birincisi, tabii kadın erçek dahildir buna, vücut çizgilerini çıkartmaması lazım. Kadın erçek aynandır. Vücut çizgilerini He? çıkartmaması lazım yani kadın erkek bol elbise girecek vücudun çizgileri sınırları hacmi görünmemesi lazım İkinci ölçü nedir konumuz gücümdeki konumuz Çinci ölçü elbise uzun olmaması lazım nere kadar olacak aşık kemiine kadar olacaktır bunu açıklayacağız inşallah Dersimiz bunun üzerinedir. Ya bazı arkadaşlar şimdi gerçi ki ya bunun için bir ders değerli mi? Değerlidir, değerli değil. Biz ayet, hadisleri gördükten sonra, hükümleri anladıktan sonra bunun kararını vereceğiz. Şimdi vermemiz ne olur? Abesten iştikal olur. Her şey Allah'ın şeriatinde var ise bizim için değerlidir. Onun için bu derste yine biz iman edenlere muhatabız. İmanı olmayan insanlar bizim bu sözümüz bu kulaktan alır, o kulaktan çıkar. İşlemez ona. Kim Allah ve Resulü'ne iman ediyorsa, eşittim, itaat ettim derse bu ders onun için geçerlidir. Kim Allah ve Resulü'nü dinlemiyorsa, yen, ya bular basit meseleler diyorsa bu dersi dinlemese daha iyidir çünkü bu ders onun üzerine hicret olur, vabal olur. En azından cahil üç münde kalır, oradan belki kurtarır. Evet. Şimdi Müslümanlar toplumunda maalesef bakıyoruz bu konu bayağı unutulmuştur ve bu konuda Allahu Teala'nın emirlerini sınır, sınırını aşılmıştır. Emri o sınır aşılmıştır. Birçok Müslüman Hala ben Cenel halktan bahsetmiyorum. Cenel sokaktaki Müslümandan bahsetmiyorum. İslami gruplar, İslami cemaatler, hocalar, cami imamları bile bu meseleyi nedendir yani bilerek biz husnuzan başlıyoruz bilerek değil. Yen yani cehaletten bilmiyorlar hükmünü. Yen yani bazı alimler biliyorlar. Tevil yaptırmışlar buların kafalarını karıştırmışlar. Biz bugün de 4 imam bu meseleni nasıl anlamış? Dört imamın fıkhında, kitabında ne yazıyor? Ondan bahsedeceğiz, oradan yola çıkacağız biz. Dört imam dedik, ehli i sünnet. Ehl-i sünnet dedik, ashab kiram yolunu, itikadını, inancını, anlayışını, fehmini, fıkhını bu derste anlatıyoruz evelallah. İnşallah. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste bazı var, insanlar ne yapıyorlar? Hadisleri ne yapıyorlar? Hafife alıyorlar. Ne diyorlar? Bu hadisler diyorlar ki ahattir. Yen önemsizdir. O kadar vurgulu değil. Bu konunun aslı Kur'an'da yoktur. Bir kısmı hadisi Allah kurusunu inkar ediyor. O dalalete gider, çifre de gider. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların hallerinden haber vermiştir. Abu Davud'ta geçen rivayette diyor ki: "Ene inni utitul Kur'ane ve mislu ve misluhu ma." A. Ben Kur'an gibi bir vahide de verildi. Kur'an gibi bana de bir vahiy verildi. Çünkü Allah Teala diyor? "Ve ma yantuqu anhu anil hawa in huwa in huwa illa vahyun yuha." Resulüm benim kendi nefsinden, hevasinden konuşmaz. vahiyle ile konuşur. Resulullah'ın emri vahiydir. Bir tane gelir, karnı tok, yaslanmış, yan yatmış. Ne der? Kur'an'da var ise size yeter. Hadisler önemli değil. Bize Kur'an yeter diyor. İşte Resulullah olardan haber veriyor. Bunlar da çimlerdir. İşte bunlar da akılcilerdir. Ha? Bir günde o akılcılar önder olarak maalesef bizim toplumunda gösteriyor. Halbuki Resulullah bunların tehlikeli olduğunu haber vermiştir. Biz de bu konuda ne deriz? Yen yani insan aklıyla bu hükümleri iptal eder yen yani de cahillikten dolayı yanlış tevil edilmiş ona ne yapılır? Oradan bu meseleye. yen yani bir alime güveniyor o alim demiş ya bu önemli değil buradan ne yapmış? Aynen sakal gibi. Bundan önce işledik Nasıl bizim toplumda diyorlar ya sakal sünnettir olsa olur olmasa olur. Biz sakal dersinde baktık sünnet değil sakal dört mezhepte vaciptir, ferzir şart. Dinen gereklidir. E bu da isbal konusu da böyledir. Müzik konusu da ondan önce aynendir. Ve böyle biz bu hastalıkları inşallah bu toplum için Allah'ın emriyle, dört imamın fıkhiyle anlatmaya çalışacağız. Bu deneden Allah Subhana ve Teala Zariyat suresinde 55. ayette ne diyor? Ve zekkir fe inned dikra mu'minin. Hatırlat. He? Ha? Hatırlamak müminlere nedir? Yararlıdır. Ondan dolayı diyoruz ki kim iman ediyorsa bizi dinlesin, ona inşallah yararlıdır. Kim inkar ediyorsa da bu ona bir hüccettir. Evel Allah kıyamet gününde çıksa diyemesin ben duymadım bir isbel meselesini. İşte biz buradan inşallah kitap ve sünnete göre heccet ikamet ediyoruz. Biz cebimizden bir şey getirmiyoruz bütün derslerimizdeki gibi. Biz tam bir çöprüyüz Dört mezhebin fıkhını burada aktarıyoruz. O kadar. Eğer biz cebimizden bir şey getirdik elinizin arkasıysen bizim sözümüzü itin. Biz de sizi tebrik ederiz. Ama imamların sözü geldi. Külahınızı koyun önünüzde. Düşünün. Bir adım öne atsanız dört adım ceryatın. Dikkat edin nereden nereye gidiyorsunuz. Evet. Evet. İsbal. İsbal nedir? Lugatça isbal bir şeyi salmaktır. İsbal lugatça bir şeyi salmaktır. Serbest bırakmaktır. Havluyu isbal ediyorsun. Perdeyi isbal ediyorsun. Hatta sekkelde lirik isbal edeceksin. Namazda ellerini isbal edeceksin yani salacaksın. Bu isbaldir. Lugatça salacaksın. İsbalul siyab mustalahta nedir? İsbalul siyab elbiseyi salmaktır. Elbise salıyorsun. nere kadar salacaksın? Ha? İşte bunun haddi var. Elbiseyi salmakın haddi var. Elbise Salmak, şeriatte nedir? Elbiseyi salmaktır, o haddi geçmemesi şartıyla. Allah subhanehu ve teala bir had bırakmıştır isbel'e, o had nedir? Burada biz bir tabal çizdik, burada açıklamak için isbal nedir? Bu insanın bacağıdır değil mi? Hı? Bu nedir dedik? Bunun adı baldır. Arapçada sak. Tamam mı? Bu da aşı kemiği. Aşı kemiği. Bu burada bir kemiği var. Şer'i ölçü elbise bu kemiği geçmemesi lazım. Bu çemik içine dahildir. Yani bu kemiğin üzerine kadar gelebilirsin. Altına gelemez. Allah bunu böyle emretmiştir. İnsanı yaratmıştır. Bunu da böyle emretmiştir. Anlatabildim mi? Bu bu nokta nokta bu nedir? Bu haddidir. İspal'in haddidir. Evet. Şimdi daha açıklarız inşallah e, meselelerini İspal'in. Şimdi şeriat'te Baharım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem isbal hakkında ne söylemiştir? Önce Resulullah'ın sözlerine bakalım. İsmail hakkında ne söylemiştir? Bakalım önemliyse önemli şey söylemiştir. Önemsiz ise Resulullah o meseleye önem vermez. Değil mi? Biz nereden biliriz bu dinde bir önemlidir, önemsizdir? Bakarız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şeye önem vermiş. O demek ki önemlidir. Önem vermemişse, bırakmışsa... He? Adete örfa demek ki o seçim hakkımız var. Nasıl baş bağlamakta Rasulullah başınızı sargıyla bağlayın dememiş ama kendisi bağlamış demek ki bunu adete Urfa bırakmış. Sakalda nasıl demişse sakalınızı kesmeyin, serbest bırakın demek ki sakal emirdir. Ama Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, mesela adet gereği bu düğmelerini sıcakta arapler ne yaparmışlar? Açarmışlar. Gözküleri görünürmüş sıcaktan. Ama sen bir günde kalksan illa çerçeş çeşit gözkünü ne olur? Olmaz çünkü Resulullah bunu emretmemiştir. Ama sünnetinde yapmıştır. Anlatabildim o yüreğe aittir. ah Resulullah neyi emretmiş neyi emretmemiş. Resulullah ne demiş? Sagalinle'ye emretmiştir. Soldan yeme nehyetmiştir. Biz olmaz. Demek ki bu nedir? Önemlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birçok meseleyi emretmişse demek ki bu önemlidir. Ona bakacağız. İsbal hakkında elbisenin sınırı hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne söylemiştir? Birinci hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. İzaril muslimi ila nusfi saqi. Abu Davud sahih hadisten rivayet ediyorum. Sahih senetle. Dür musulmanın izarı Elbisesinin haddi, şer'i haddi neredir? Baldırının yarısına kadardır. Neresidir? Bakalım. Şimdi bu insanın neydir dedik? Ayağıdır. Değil mi? Bu sak. Arapçada buradan ta, bu, bu, bu neydir? He, diz kapağından bu ayak pençesine kadar sak diyerler buna Arapçada. Türkçede ne diyorlar buna? Baldır diyorlar. Buradan, bakın, bunun yarısını tut, bu, Musulmanın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in üçü elbisesi bu kadar olması lazım. Sahih hadisten. Ölçüyü bilintirmiş mi? Bilintirmişti. nusf sak, ayağının yarısına kadardır. Evet, bu neredir? Abu Dawud hadisi. İkinci hadiste, اِذَارُ mu'min ila 'azdi saqihi sonra ila nisfi saqihi sonra ila el ka'bayni fema kana asfala min zalika fehuve fi'n Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Müslümanın e, elbisesi sınırı nere kadardır? Azud Alut, saktan biraz aşağı. Bu kadardır. Ondan sonra nisfi saqihi nisfi sa Haddi de, haddi de nere kaderdir en çok, en sonra nere kadardır? Bu aşı çemiğine kadardır. Aşı çemiğini ceten ataştadır. Hadis İmam Ahmed sahih bir senetle rivayet ediyor. Yani bu çemiği ceçti, bu çemiği ceçti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ataştadır. Yani elbisen, pantoronun, fistanın, ne görürsen, şer var, adet, ürf cereyi ne görürsen, dünyanın neresinde olsan ol, ne görürsen fark etmez, aşı, çemiğini getse, ataştan sen ne olmuşsun? Müjdelenmişsin cehennem ateşiyle. Evet. İkinci, üçüncü hadis. Osman ibn Affan radıyallahu anhu emiril muminin zunnureyn. Ne diyor? Kan izarun nebi ila ansaf saqihi Şemâul Tirmizi de sahih senedle rivayet ediyor. ki Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem izarı elbisesi bu ayağının şeyinin baldırının yarısına kadardır. Yani bu bu bu çizgiye kadardır. Bak bu çizgi bu baldırının yarısına kadardır. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne olmuş Örnek ya, allah Teala diyor Resulullah'ta örnek var. Resulullah bu sınırda yapsaydı ne olurdu? Örnek olmazdır. Allah'ın kulunun elbisesini, razı olmasını, görmesini istemeye nedir? Burada olması lazım. Ama burada nedir? Ruhsattır. Bunu geçti, ataştadır. Aşı, çemini geçti, ataştadır. Evet, bir diğer hadiste bir sahabeden rivayet ediyor. Diyor ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve aleyhi hülletun hamra keenni anzur ila bariqi saqi. Diyor ki, Resulullah'ı güzel bir cübbe cübbe içinde gördüğüm kırmızı güzel bir cübbe Yemenli cübbe meşhurdur o. Resulullah girerken onu diyor ki, ondan sonra kim o cübbeyi girdi o kadar güzel görünmezdi o cübbe üzerinde. Yani cübbe Güzeldir ama Resulullah'ın üzerinde cübbenin güzelliği farkına varıldı. Diyor ki cübbeyi girmiştir baldır şeyinin, e, baldırının pa, ayağının yarısının parlaklığını görüyordum. Ne demektir? Yani bu kadar iyi cübbesi bu parlaklığını ayağının görüyordum. Evet. Bu nedir? Hadis-i muttefakun aleyhi Buhari Müslüm Sahihetine, sahihetine ittifak etmişler. Abdullah İbni Umar radıyallahu anhu diyor ki geçtim Resulullah'ın yanından elbisem biraz neydir? Aşı çemiğini geçmiştir. Cenz Abdullah İbni Umar bizim bu cenzler gibi on yaşında, on bir, yaşındaymış. Ne olmuş? Elbiseleri geçmiş. Resulullah'ın önünden geçerken ya Abdullah dedi irfa izar. Ey Abdullah dedi, elbiseni kaldır dedi. Dedi kaldırdım ben de, zid dedi, biraz daha kaldır. Kaldırdım, biraz daha kaldır dedi. Oturanlar, Abdullah bunu rivayet ediyor ashabı için. Sordular, ya imam dediler nere kadar, dedi kaldır. He? Dedi, ayağımın, baldırımın yarısına kadar. İlâ nusfî, ilâ ansâfî sâkaynî. Yani abura kader dedi kaldır. Yani burada durdu. Anlatabildim mi? Burada ne oldu? Durdu. Ayağının yarısında Resulullah tamam demiş. Kaldır kaldır kaldır. Orada demiş tamam. Bu hadiste İmam Müslim'in rivayetiylendir. Onun haricinde Hüzeyfe ibn Yemen radıyallahu anh'u biliyorsunuz Resulullah'ın özel muhafız sırrı. Değil mi? Ne dedi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elbisem uzun uydur biraz. Getirdim baldırımdan tuttu. Dedi dedi ey Hüzeyfe baldırımdan tuttu. Yani buradan tuttu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini tutarak baldırından, ey Hüzeyfe dedi musulmanın elbisesinin sınırı Mükemmel sınır yani aburasıdır. Elinle tuttu burayı işaret etti. Eğer eğer yapamıyorsan ha, biraz salkatabilirsin. Fe'in <gülüyor> ebeyte eğer hiç yapmıyorsan inat ediyorsan yen yani diyorsan ben yapamıyorum bu aşı çemiğini geçmez. Atabildim mi? Yani bu mükemmellik sıfatıdır. Bu ise nedir? Sınırdır. Bu düz musulmanın işidir. Düz musulman, iman yerleşmemiş kalbinde ama ne istiyor? Sınırda kendisini kurtarsın, burada uygulayabilir. Ama imanı mükemmel olan burayı eder. Çünkü Allah burayı seviyor. Evet. Bu da İmam Tirmizi sahih bir hadisle rivayet ediyor. Enes radıyallahu anhu Diyor ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Dedi, "İza el izaru, ala nusf ila sak. Müslümanın elbisesi baldırının yarısına kadardır. Baktı insanlar burada biraz zorlanıyor bir kısmı. Dedi, "Eğer yapamıyorsanız, aşı içemine kadardır. Ondan sonrası, ondan sonrasında her yoktur." Bu da İmam Ahmed'in rivayetidir. Şimdi biz ne kadar önemli olduğunu bu meseleyi bildik. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem bir yedi sekiz tane hadisini zikrettik. Bu mu sadece? Hayır. Bu bir on, on bu kadar hadis var. Biz sadece dersimiz gereği, he? leb demeden leblebi anlayacak kadar insanlar bunu biliyorlar. Ama bunun detayına bakmak istiyorsalar, gitçiler sünnet kitaplarında, izar Babları var, Bukhari'de bile var. Gitçiler orada, hadislerin hepsi var. O sünnetlerin şerhlerine gitçiler, hepsi var. Gelelim bakalım, alimlerimiz bu konuda ne demiştir? Hafız İbni Hacer, Eskalani, Rahimavullah, Hafız İbni Hacer, Belçemi'ydir, Fethül Bari, kitabının sahibidir. Bukhari'ni en güzel şekilde şerh eden. Onun, ondan önce ne Bukhari böyle şerh edilmiş, ne ondan sonra böyle şerh edilebilir. Onun için ne dedi? Şevkani, büyük alim, Yemen alimi. Şevkani'ye dediler, şerh şerhit. Dedi, La hicrete ba'del fetih. Fetehten sonra neyi? Feth edeceksin. Feth, noktayı koymuş. Kim onun gibi şerh edebilir? Onun için dedi gerek yoktur. Yeniden çeşfetmeye gerek yoktur. Zaten alimler de böyle yaparlar. İmam İbni Hacer bu konuyu şerh ederken Bukhari'de bayağı tartışıyor. Ondan sonra iki cümleyle özetliyor. Ben de o cümleyi burada naklettim. Diyor ki hasili kelam erçek için iki tane durum var. Elbisenin sınırında biri istihbabtır, O birisi ceva, ca, caizlıktır. İstihbab olan baldırının yarısına kadardır. Caiz olan aşı çemiğine kadardır. Ondan sonrası nedir? Haramdır diyor. Fethül Bari şey babı, izar Buhari'de İmam Bukhari'nin kitabına dönen Fethülber'de bunu biliyor. 10. cilt 222. sayfede bunu zikrediyor. Evet, şimdi bunu bildik biz. Ne yapmış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? İzarın sınırını göstermiş bize. Bırak ada bir sorun var mı arkadaşlar? Yoktur, anlaşıldı. Şimdi gelelim, şeytanın yolunu keselim. Bir de ne demesin? Ya tamam da işte, bir dakika diyelim. Bakarım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem isbali zemmetmiş mi yoksa burada kalmıştır? Başka hadisler bakıyoruz Resulullah isbali zemmetmiştir. Kınamıştır, aşağılamıştır, suçlamıştır, günah saymıştır. Ne diyor bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? İnna allaha azze ve cel la yanzuru ilal musbiri izari diyor ki Allah subhanehu ve Teala bir kul elbisesini isbal yapmışsa aşı kemeni yetmişse onun üzerine bakmaz. Ne demektir bakmaz Allah Teala? Yani rahmet gözüyle bakmaz. Allahu Teala sana rahmet gözüyle bakmasa vay haline ey kul. Git için bir yer ara. He? Allah'ın yerinin haricinde, verdiği rızkın haricinde bir yer kendine bul. Evet bu da İmam Nesai sahih bir senetle rivayet ediyor. İmam Buhari'de bir rivayet var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ma esfele min el Ka'beyn min el izari nar. Diyor ki elbisenin aşı kemeyinden aşağısı diyor ataştadır. Müjde veriyor. Ataştadır. Yani o kadar yer yanar. Yandınız. Çimp pantolonunu aşı çemiğinden aşağı gelirse ona müjde. Resulullah'tan kıyamet gününde ataştadır Bu dünyada da Allah ona rahmet gözüyle bakmaz. O bir dünyada minbabi evle. Daha evledir. O bir dünyada hiç bakmaz zaten. Evet. Sonra bir rivayette, geçen gün bunu sakal babında dersin sonunda zikretmiştir. O da Umru bin Şirid radıyallahu anhü diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de, Medine'de e, yürürken baktı bir adamın elbisesi aşı çemiğinden aşağıdır. Ne yaptı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? فَاَسْرَعَ اِلَيْهِ اَوْ هَرْوَلَهُ Ne yaptı? Hemen Resulullah cemaati bıraktı, koşarak gitti o adamın yanına. Bak Resulü Zuşan, ha? İmamların imamı, davetçilerin kralı ve imamı, ha? önderi. Ne yaptı? Bütün şeyini bıraktı, kaçtı o adamın peşine. هَرْوَلَهُ Yani hızlı yürüdü. he? hızlı yürüdü. Dikkat çekici bir şekilde hızlı yürüdü. Hatta her Arapça'da koşmaktır ama koşmanın bir başlangıcı var. böyle koşur yavaşça. Ona her vele Evet. Ne dedi? Fakala irfa ve vettakilleh. Allah'tan kork. Elbiseyi kaldır yukarıya. Mesela vehimdir demekçi arkadaşlar. Ne dedi adam? Döndü baktı Resulullah korkmaya başladı. Resulullah gelmiş mi dedi. Ya Resulallah dedi. Benim ayaklarım zayıftır, incedir, çirkindir. Yukarı kaldırsam insanları diksindirir. Ne dedi? Irfa' izarak kullu halkullahi hasen. Kaldır izarını Allah'ın bütün yarattıkları güzeldir. Bu hüccet değil senin için. Benim ayağım çirçindir, incedir, yen yani siyahtır, yan kıllıdır, insanlar diksinir diye onu üç elbisem uzun tutuyor. Bunun da kapadı mı Resulullah? Kapadı. 13 için Abdullah İbni Mes'ud'un da ayağı çok inceydir. Abdullah bin Mes'ud hurma gazına tırımlanıp Resulullah hurma kopartacaktır ashab Abdullah bin Mesud'un bacaklarını gördü böyle incecik güldüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Bu Abdullah'ın bacaklarına gülüyorsunuz inceliğine. Yani biliyorlar alay etmiyorlar, gıybet etmiyorlar. Espiri olsun diye gülüyorlar. Baksana biz deriz mesela. Haşa bin Abdullah bin Mesud'den. Baksana diğer adamlara bak. Canavar gibi çıkıyor. Güldüler. Ne dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Vallahi dedi Abdullah'ın bir bacağı Ühüd dağından daha ağırdır terazidir. Gördünüz mü? Şimdi bildir mi? Allah'ın her yarattığı güzeldir. Evet. Bu hadiste diyorlar ki, ravi diyor ki ondan sonra o adamı hiçbir zaman baldırının yarsından uzun görmedik şeyini. Demek ki mesajı hakkıyla almıştır. O adam fekihtir. Resulullah'ın emrini dilinden anlamıştır, mesaj almıştır. O adamı hiçbir zaman yarıdan aşağı görmedir. Hadis İmam Ahmed sahih bir senetle rivayet ediyor. Burada biz ne deriz? Allahu Ekber sadece. Bu Resul, bu Azim ne yaptı? Ciddi bir adama isbel konusunda tebliğ etti. Bücünde geçsek bir de ne desek? Ya diğer bırak şey ümmet elden geçmiş, vatan elden gitmiş, çafirler başımızda işte İşgal ediyorlar ülkeleri, malımızı yağmıyorlar sen hala oturdun. İşbal'dan bahsediyorsun. Vallahi biz Müslümanlar sakalımızı uzatmasak, işbalimizi, albisemizi kısa yapmasak, sivak kullanmasak efendi olmazız bu dünyada. Bunlarca bir sünnetleri yaşamasak bu dünyada efendi olmazız. Dedelerimiz neyden efendi oldular? Sünnetleri uygulamakla efendi oldular. Allah'a karşı, Resulullah'a karşı gelmekle değil. Allah seni bu kıl kıyafette mumin kabul eder. Ayette de söz verdiği gibi وَكَانَ hakkan aleyna نَصْرُ muminin Bizim üzerimize sözdür, vaittir, müminleri zefere kavuştururuz. E nerede mümin? Böyle mümin olur. Kılsız, tüysüz, he? takım elbiseli, bilmem neli, böyle mümin mi olur? Olmaz. Allah'ın sevdiği şekilde mümin olacaksın. Cim kuşamın, Evet, takım girebilirsin ama çafire benzemeyeceksin. Ölçülerine, şartlarına uyacaksın. Evet, şimdi bir rivayette de e, bu geçen gün dediğimiz rivayet budur. O da diyor ki, bir gün e, Eş'at Süleym diyor ki, amcemden duydum ki, Dedi ki ben Medine'de yürürdüm baktım arkamdan bir adam omuzumu tuttu. Dedi Irfa izarak fe atqa Daha takvalidir elbiseni yukarı çek. Öyle döndüm baktım ki Resulullah'tı sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulullah dedim ya bu izar da elbise önemsiz bir elbisedir. Yani ben bunu çevirsin çek çekmiyorum. Önemsiz bir elbisedir, yırtık, yamalılı bir, bunun neyi çibiri var yani? He? Dür, bana ne dedi Resulullah? Ben senin için örnek değil miyim? Dür, anladı mesajı, hemen aldı. Dür, böyle baktım, baktım elbisesi Resulullah'ın benimki gibi basittir ama baldırının yarısına kadardı. Anlatabildim mi? Baldırının yarısına kadardı. Bu da Şamail Muhammediye'de Müslahid İmam Ahmet'te bu da rivayet oluyor. Evet bir daha hadiste Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki El musbilu fi salatihi min minallahi fi hillin ve la haram diyor ki namazda namazda namazda bir Müslüman namaz kıldığı aslında da, aşı çemiğinden elbisesi fazlaysa bu nedenle diyenler musbil ise ne olur? Leyse minallâhi fî hillin ve haram. Yani Allah'ın halalına inanmıyor, haramına da boyun eğmiyor. Bu yaptığı işte Allah'ın dininden değil yani. Neden o musbildir? Neden aşı içemini yetmiş? Çünkü Allah'ın emrine itibar etmiyor. Yaptığı işte Allah'ın dininden değil. Namazda bile zikredilmiş. Bir bakarım daha neler var ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabi bu hadis de Abu Dawud'dadır. Diğer bir Abu Dawud hadisinde مَا تَحْتَ min مِنَ izar فِي النَّارِ Aşı çemiğinin altındaki bütün elbiseler o siniri çemiği geçmişse ateştadır. Evet bu da tamam. Bir de Müslümde bir korkunç hadis var. Onu da zikredelim. Diyor ki: "Tsalase la la 3 tane var ki Allah Subhanahu ve Taala kıyamet gününde bunlarla konuşmaz. Ne demek konuşmaz arkadaşlar? Yani vay haline. Yani yanmış. Allah kim ile konuşmaz? Şafirlerle konuşmaz. Ama musulman, günahkar musulmanla da bile oturur konuşur. allah Teala'nın terazide karşısına çıkarsın, seninle konuşur. Öyle konuşur ki bazen böyle yakınla gelir, onun nefesini bile kendinde hissedersin. allah Teala hadislerde geçtiği gibi, kenefini yani böyle ağırlığını, baskısını allah Teala'nın hissedersin. Yani böyle yakınla gelir pısıldamak gibi, kimse duymaz seninle onun arasında Tercüman olmadan konuşur. Seni ikrar ettirir. Ey kulum bu bu bu günahları işledin mi? İşledim ya Rabbi. Ben dünyada sitrettim. Kimsenin haberi oldu mu? Olmadı. bugün de seni affediyor. Hiç kimsenin de haberi olmaz. Bazen de eşşere çalalım. Belekler çağırır. Bu zine yapmıştır. Bütün Arasattaki Adem'den kıyamete kadar kullar hepsi bilirler. İşte üç teneyden allah Teala kıyamat günde konuşmaz. yüzlerine de bakmaz. Kimlerdir bunlar? وَلَا يَنْضُرُوا ilehim <اِلَيْهِم> yüzlerine de bakmaz. وَلَا يُزَك۪يهِمْ Oları temize de çıkartmaz. teskiye de etmez. Melekler yani sıkışsalar nereye dönerler? İzabda. Rabbil Alemine dönerler. Ne yapalım bu kulçun? allah Teala dönmeyin bana. Söz şey vermiş olarak Emir vermiş. O zaman... Onlar mevcutten muamele ederler mevcut Mevcutta nedir? Yanmış zaten. Ve lehum azabun elim. Onlar tında acı bir azab var yani. Yani iblisten beraber cehennem dediler. Bunlar kimlerdir ya Resulallah? Üç tanını sayıyor. Musbilu izarihi. İzarını aşı çemiğinden fazla tutan. İsbal yapan. üçüncüsü mennan. Mannan nedir? Laf taşıyıcı. Laf taşıyıcı. Buradan ora laf tahşir fitne insanlara sokar. Evet. Vel munfiqu sil'atu bil Malını yalan yeminle müşteriye kandırır satar. Bunları üçünü Allah Teala ne bakar, ne rahmet gözüyle bakar, ne teski eder. Acı bir azap var bunlar için. Bu da İmam Müslim'dedir. Evet. Sonra bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Kim elbisesini çibirle uzun tuttu allah Teala onun yüzüne de bakmaz. Burada hüküm nedir? Çibirle. Bir ek geldi burada. Nedir? Çibirle. Eskiden bak krallar var. Arkalarından füstanlarını böyle kaldırırlar. Ha? Çibirlen böyle uzun süreller. Çin çibirle bu işi yapsa ona da Allah-u Teala kıyamet gününde bakmazdır. Evet. Abubakır Sıddik radıyallahu anhu bunu derken Abu Sıddik radıyallahu anhu bu hadisi derken korktu. Dedi ya Resulallah, benim de elbisemin bir tarafı düşüyor. Çekiyorum düşüyor. Acaba ben de bu halise girer miyim? Ne dedi? Dedi, sen bulardan değilsin. Sen bulardan değilsin. Sen çibir çımını yapmıyorsun. Alimler diyorlar ki, Abu Bakr'ın esidiğidir, yani o zayıf olduğu için pantolonu düşürürdü. Kemerini sıkıyor ama zayıf olduğu için düşüyor. Ne yapıyor? Çekiyor. Düşür, çekiyor. Abu barada diyor, düştüğü aslında. Ben bu çibirden olduklarını vaydecilerim. Rasulullah'dıysan olardan değilsin çünkü. Ne yapıyorsun? Çekiyorsun. Başka rivayetlerde ne gelmiş? değişik rivayetlerde gelmiş. Resulullah demiş sen olardan değilsin, sen olardan değilsin çünkü sen çekiyorsun. Başka rivayetler başka şeylerden rivayet edilmiştir. E, hadislerde. Evet. Ondan dolayı alimlerimiz diyor ki, bütün nehi hadisleri mütevatir manevidir. Manevi mütevatirdir. Yani hadisler manen mütevatir hükmüdür. Nedir mütevatir hükmü? İsbalde ne var? Nehi var. Şimdi gelelim alimlerin sözüne. Alimler isbel hakkında ne söylemişler? Alimler isbel hakkında ne söylemişler? Aslında bu kadar hadisten sonra alimler diyorlar alimlere bir söz kalmamıştır. Bir söz kalmamıştır. Burada Alimler diyorlar ki sahaba birinci kuşaktan biz göz atsak bugüne kadar hiçbir alim hiçbir ashabu ı kiram tabi'unel izam etba'u tabi'un dört imam ve ondan gelen bütün imamlar hiçbirisinin elbisesi aşı çemiğini geçmemiş böyle bir şey görmemişler anlatabildim mi? Böyle bir şey görmedikleri için ne diyorlar? Bu ayan bayan nedir bu? Apa çok bir delildir. İnne öyle bir şey bize nakl olmamıştır. Bir elbise, bir alimin elbisesi aşı çemiğini geçsin. Öyle bir şey bize nekl olmamıştır. Evet o, neden de olmamıştır? Çünkü bunlar hepsi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem örnek almışlardır. Böyle gelmiş adet ürf böyle geldiği için... Ülf'e işlemiş bu, bu yerleşmiştir. Olmasa olmaz olmuştur Müslüman toplumlarında. Ne zamana kadar? Ne zaman batı bizi ne yaptı? Kuşattı. Gözvül fikri dedikleri batı bizim üzerimize ağırlığını verdi. Sümürgenlik zamanı geldi. Fikri bizi ne yaptı? Etkisi aldı. O'ların kültürü bizde yayıldıkça işte sakal tıraşı, işte vs. kadınların açılması bu türlü meseleler o zaman çıktı. Evet. İşte e, burada da alimler diyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem apaçuk haber verdiği için onun için kimse bunu yapmamış çibir için hele hiç yapmamışlar. Şimdi bir Aşı çemiğini geçti, ataştadır. Çibirci yaptın, hükmü değişiktir. Hem ataştadır hem Allah Teala onun üzerine hayat yani bakmaz. Ne bu dünyada ne o dünyada velahum azabun elim. Elim bir azaptır. Bazı alimler bazı kitaplarda isbal ile ilgili bazı şeyler söylemişler. Bakr bin Arabi elmaliki maliki el-Kurtubi rahimeullah İmam Tirmizi'nin e, kitabını şerh eden e, alim 400-500 senesinde vefat etmiş. Diyor ki لَا يَجُوزُ لِلْرَّجُلِ اَنْ bi بِثَوْبِهِ كَعْبِهِ Diyor ki erçel adam aşı çemiğini cetmesi, elbisesini geçmesi caiz değil. Evet, caiz değil. Cetse, eğer cetse elbisesinin aşı çemiğini Dese, imam devam ediyor. Dese ben bunu çibirçin yapmıyorum. He? Sadece böyle işte uzundur dese bile bu nedir? Caiz değil. Bu illet değil. Çünkü nehi İbni Arabi diyor. Çünkü Resulullah'ın nehi hem böyle hem böyle emri kuşatmıştır. Yani hem çibirçin yapsan hem çibirçin Yapmasın. Onun için diyor ki lafız nehi lafzı her kapsamıştır. Evet. Şimdi alimler nasıl anlamış bildik. Gelelim sahih-i Bukhari'ye. İmam Bukhari sahih kitabı. İmam Bukhari'nin kitabı sahih olduğuna ümmet icma etmiş. ilminin de alim olmasına İmam Bukhari icma etmişler. İmam Bukhari Sahih-i Bukhari'de enteresan ile ilgili üç tane bab koymuştur. Neden bu böyüc alim bu kadar önemli vermiş, üç bab koymuş? Demek ki konu enteresandır, konu müşkületlidir, konu tehlişelidir. Böyüc alim, Bukhari'ni açın, üç tane bab var. Birincisinde diyor ki, Men cerre izârehu min gıyri huyela'f. Çibirden çeçmeyenler, çibirden elbisesini uzatmayanların hükmü, hadisleri etmiş altında. Sonra diyor ki, men jara tevbehu min el çibirden uzatanların hükmü, hadisleri getirmiştir. Sonra bir bab mustakil atmıştır. Diyor ki, bab ma asfale min el kabeyni bab özel bir bab eşi çemiğinin aşağıda olan nedir? Ataştadır. İşte bu neye delalet ediyor? Delalet ediyor. İsbalın bütün meseleleri nedir? Haramdır. Caiz değil. Evet. Şimdi kaldı ne kaldı dedik. Bazı insanlar diyorsun bu hadisleri ne diyorsun? Diyor ki alimler demişler sen çibirçin yapmıyorsan bir mahsuru yoktur. Neye de hicret getirirler? Hazreti Ebu hadisini. Hazreti Ebu Bakır sordu Resulullah'a Ya Resulullah dedi benimçi de düşüyor kaldırıyorum. Acaba bu ben çibire girer miyim? Resulullah ne dedi ona? Hayır dedi sen giremezsin. Bunu delil getiriyorlar. İnsanları da burada ne yapıyorlar? Yanlışa sevk ediyorlar. Bütün insanları günah işliyor. Oların yanlış tevilinden dolayı. İster iyi niyetle tevhül etmişler, ister kötü niyetle, ister şeytanın oyununa gelmişler iyi niyetle. Sonuçta nedir? İnsanların vaballarını alıyorlar. Evet, alimler buna ne cevap vermişler? Alimler diyorlar ki, ehl-i sünnet alimleri, diyorlar ki hayır mesele böyle değil. Mesele nasıldır? Mesele Abubakir Sıddik hadiste açıkladığımız gibi asıl elbisesi kıssadır. Aşı çemiğinden yukarıdır. Ama zayıf olduğu için Abubakir çok zayıfydir Abubakir. Bir deri bir çemik giydir. Düşüyor elbisesi çekiyor. Sirvari, pantolonu değil şervari gibi. Düşür, çekiyor. düşür fistanın altından girmiş. Çekiyor. O zaman ne oluyor? Bu Resulullah demiş dahil değil. Ama kim dahil olur? Kim terzinin önünde durmuş? Pantoranını ölçü alırken terzi onun için aşı çemiğinden aşağı alıyor. O çibirçi yapmasa bile orası nedir? Ataştadır. Ama sen bugün de pantoranı aşı çemiğine kadar yaptırdın. Dedim ben limiti kurtarmak için yapıyorum. Terzinin önünde senin boyunu, boyun bir metreyse Tamam mı? Bir metredir boyun. Terzi de dedi aşı çemiği dahil bir metredir. Evet bu caizdir. Yaptırdın. Arada yürüdün, koştun, yoruldun. Bu çemiğini azalttın. Bu çemiği pantolonun biraz düştü. Aşı çemiğini geçti. Sen ataşta mı pantolon? Oran, bu vaid seni şümlediyor Hayır. Senin de durumun Ebu Bekir gibidir. Çünkü ne yaparsın? Bir de çekiyorsun pantolonu Haddine gelir, limitine gelir. Nedir? Aşı çemiğidir. Ama sen terzinin önünde dur. Pantolonunu uz uzun tut. Ondan sonra sele ben kibir için çekmiyorum. Ne ilaka? Biz kibirden bahsetmedik. Biz diyoruz. Resulullah demiş ki, İmam Bukhari'nin dediği gibi aşı çemiğini geçen nedir? Ataştadır. Ondan dolayı bu nedir? Hüccet değil. Hiçbir şekilde hüccet değil. Bir kısım al İnsanlarda ne diyorlar? Pantoranla ilgili diyorlar ki, pantoran dahil değil. Neden dahil değilmiş? Diyorlar çünkü bir hadis var. Ee, sadece isbal üç meseledir. Anlatabildim mi? Onun için bu pantoran dahil değil. Şimdi alimler de buna diyorlar ki, bir hadis Diyor ki fil izari vel kamisi vel amameti İzbal izardadır Kamistadır Amamededir. İzar nedir? Böyle peştamal gibi bilmiyorum Havlu gibi insanlar Fistanın altına sararmışlar Resulullah zamanında bugün diye diye Yemenliler Bunu kullanıyorlar. değil mi? Yani daha kalın olsun Avretini göstermesin. İzar Odur. Kamis nedir? Cirdigü entaridir Amame nedir? Amamedir bu üçünde isbal var. Burada isbal geçerlidir. Onun haricinde diyorlar geçerli değil. Çünkü Resulullah üçünün adını koymuştur. Men cerre minhe şeyen huyela'en lem yondurullahi ileyhi yevmel kıyama. Hadis sahihtir. Abu Davud'da geçiyor. Çin buları Çibirç'in amamesinin sargısını sallatsa, izareni sallatsa, e, fistanını uzun tutsa aşı fazla, ne olur? Kıyamet gününde yani kibirçi bunu yapsa Allah oların yüzüne bakmaz. Alimler ne diyorlar? Kısacası diyorlar ki o zamanda ciyim bu çizsiymiş. Anlatabildim mi? Neymiş? İzar imiş. imiş. Bu kinayettir asıl da bütün ciyimlere. Biz dedik İslam ciyimde sınır getirmemiş. Her şey kendi göre cimleyebilir. Sadece ölçülere uymak için. Onun için bu görüş kimin görüşüdür? ehl sünnet alimin katibaten, hiç kimse eski alimlerden dememiştir. Yeni çıkan, aydınlar batının önünde ezik hedilerini hisseden bu uydurmasyon tevillere geliyorlar. Burada Hafız İbni Hacer Rahime Olla Fethül Baride diyor ki, diyor ki, اِنَّ تَعْب۪يرَ بِالثَّوْبِ يَشْمِلِ ve وَغَيْرِهِ Elbise diyor desen izardır ve başkası her şeyi şümleder Çünkü elbise kinayettir İmam Tabari de Aynen seni diyor Diyor ki izar Kamiz Bütün meseleler 300 senesinde İmam Tabari Cimler değişilmiş Kendisi zaten Tabar, Tabristan'dandır Buhara o taraflardandır Onların girimleri şarvardır o geldiğinde ne demiş İmam Tabari? Bütün cümleri hadis şümle diyor. İbn Hazım aynansın diyor ki İbn Hazım Endelüs'te yaşadığı için orada ne var? Sirvar. Yani şarvar gibi meşhurdur Endelüsler ciremişler. İbn Hazım diyor sirvar da izara dahildir. Şeyhül İslam İbn Teymiye'de e, Mecmu al-Fetavı'da diyor ki uzun elbisenin uzulu Kamis de dahildir. Sirvar da dahildir. İzar da dahildir. Bütün cihim şeyden aşağı aşı çeminden aşağı yasaktır diyor. Bügündeki bütün onların izinde giden alimler hep şöyle böyle diyor. Bizim hocamız Şeyh Binbas, Bas Rahmetullah Aleyh sorduk ona. Hocam pantolonla ilgili böyle diyorlar. Ne dedi? Hepsi dahildir. Şeyh Albaniye de sorduk. Aynense hepsi dahildir diyor. Pantolon, e, sir var. hepsi neye dahildir? Şeye dahildir. Yasaga e, yasak'a dahildir. Evet. İşte arkadaşlar Allah ve Resuluna inanıyorsak, ahiret gününün hesabını ediyorsak baktık ki elbise aşırı uzatma, aşık kemiğini geçme ne kadar önemlidir ve tehlikelidir. Hüküm apaçuktur. Hüküm neyle belirtmiş? Ataşla belirtmiş. Mesele ciddidir, önemlidir, tehlikelidir. İşin içinde ataş var. İşin içinde Allah onun yüzüne bakmaz. İşin içinde çetin bir azap var. İşte bu önemli meselede de bir de İmam Bukhari bir rivayeti bir rivayet ediyor. İmam Bukhari sahihinde bir rivayet ediyor. Bu üç bunu da bir rivayetle ve öçün meselesinin ne kadar ciddi olduğunu bazı davetçiler var ya bücünde ilahiyatçılar olsun televizyonda çıkıp traş olup takım elbise takım elbise kravat takmış ahçan kesiyorlar. He? Bunlar nedir diyorlar? Önemli meseleler değil. Siz bunu nereden çıkarttınız bizim için diyorlar. Ya bu kadar önemli değil, ümmet elden gitmiş. Bakın, bir olay İmam Bukhari, Bukhari'den naklediyor. O da nedir? Hazret Ümer, Ümer İbni Hattab. Kimdir Ümer İbni Hattab? Ha? Şeytan onu bu vadide görürken o vadide yakışıyor. Ümer İbni Hattab vasıtasıyla Allah onu sebep kıldı. Bu ümmet iki sefer zefere geldi. Bir İslamıyla ile, ne oldu davet, cizli davetten eşşer davete yetti. İkincisi Hazret Ömer'i allah Teala 11 senede hükmüyle İslam dini devleti temel attı. Anlatabildim mi? Ömer'in hikmetiyle, şiddetiyle İslam dini temel attı. Çök saldı ne kadar? Hatta Osmanlı çökene kadar bu İslam dini devam etti. 13 1300 sene. Hazret Ömer'in mübarek zamanına bak. Hazret Ömer'i Adi Mecusi Abu Lu'lu'a Ataşperes de İran'da Onun kabri var Onu en büyük mücahid Ve sahaba ve şehit İslam'ı sayıyor İran'da Rafiziler Şiiler O makamı var İran'da Abu mecusi Ne yaptı? Diyor Haz Hazreti Ömer'i hanzerledi Hanzerlerken biliyorsunuz getirdiler onu evinde uzattılar Hz. Ömer gözünü açtı ne dedi? Namazda vurdu onu arkadan. Müslümanlar namaz kıldı. Evet ya, ya emir el-muminin kıldı. Dedi elhamdülillah. Çünkü namaz kılmayan İslam'da yeri yoktur. İslam'dan nesibi yoktur o adam. Ondan sonra Hazret oğlu Abdullah'a dedi. Ey Abdullah yüzümü yere koy dedi. Ben ne kadar zayıf kulum. Allahu Teala'yı zayıf kul olarak karşılamak istiyorum Bu asnada insanlar bu sumanlar gelip Hazreti Ömer'e bakıyorlar. Dua ediyorlar, salam veriliyor. Bu asnada bir cenz girer içeri. Ya emir el müminin Allah seni rahmet eylesin, işte şifa versin vesaire gider. Gittiğinde Hazreti Ömer der, işaret eder bu cenzi çağırın benim için. Çağırırlar onu. Ne der ona bilir misin? Ey benim kardeşimin oğlu. Adettir yani tanımadığın insana ne dersin? Kardeşimin oğlu. Yani ben senin baban makamındayım. Irfa' thawbik. O genç diyorlar ki elbisesi aşı çemini geçmiştir. Ne dedi ona? Bak ölüyor Hz. Ömer. Can çekişiyor. Ha? Bunu dedikten sonra belki bir iki saat sonra vefat etti. Irfa' thawbik. Elbiseyi kaldır. Fe innehu etkali tevbika ve enkali rabbika. Elbiseni kaldır yerden. Aşı çemiğinden yük yüksekte tut. Elbisen daha tenizdir bu. Rabbin için daha takvalidir Demek ki illet de vermiştir. Elleti nedir? Pantoronun, elbisen yer sürüklüyor. Bir kısım insanlar hakikaten bakıyorsun pantolon arkadan Yere, yere, yere çamur olmuş, toz olmuş, hatta yıpranmış. Bele ne olmuş? Ezilmiş. Suyu çıkmış dins gibi. İşte buradan ne kadar vahim olduğunu biliriz. Yani Hazreti Ömer ölecek. "Canın halife tayin edeyim, canın ümmeti kurtaralım, canın vasiyet edeyim." demiyor. Bak ne diyor? En basit mesele. Bugün de bize basit diyorlar. Hz. Ömer Rabbini karşılamadan önce emir bilme'ruf ney'en münker yapıyor. Neden ne yapıyor? Halbuki kalem kalkmış üzerinden. Değil mi? Kalem kalkmış, kan akıyor, ciddiyor. Neredeyse vefat edeceğim. İşte ki arkadaşlar eğer siz hakiki muvahhidiyseniz, hakiki iseniz, Allah'ın emrine uyursak ne yapacağız biz? Ha? Allah Allah Resulü'nün emrine uyacağız. Bileceğiz ki isbalda isbal haramdır. İster aşı kemini geçsin normal olarak ister çivirden olsun haramdır. Ama değişik alimler dürler hükümleri var. Hükümleri değişik nedir? Bak, hükümler değişik olduğu için Allah subhanehu ve teala isbeli de değişik göstermiştir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Biri nedir? Aşı çemiğinden aşağı ataştadır O birisi kibirden çekersen Allah sana kıyamet günde bakmaz. Yani bunların hükümleri ayrı olduğu için alimler diyorlar diyemezsin ben paçamı uzun tutuyorum ondan sonra diyorum ki ben kibir için yapmamışım bu hüküm beni şümletmez. İşte alimler diyorlar ki hüküm ayrıdır. Birincide Aşı çemiğini, kibirtin yapmıyorsan hükmü nedir? O kadar yer ataştadır sadece. Ama çibirtin yapıyorsan Allah ona kıyamet günde bakmaz. onuyla konuşmaz, onu tezki etmez. Onun için acı bir azap var. İmam Müslim'deki geçen hadiste. Ama aşı çemiğini geçmiyorse ne var onun için? Sağda, aşı çemiğini geçiyorsa sadece o kadar yer nedir? Ataştadır. İşte bu fark çok önemlidir. Bunu da bizim alimlerimiz apaçuk meselelerde açıklamışlardır. Şimdi isbal dedikçi haramdır, caiz değil. Ey Müslümanlar. Buradan bu hükmü bugün öğrenelim. Nedir? Elbisemiz, pantolonumuz olsun, neyimiz olursa olsun aşı çemini geçmemesi lazım. Biz 20-25 sene önce ben İstanbul'a geldiğimde Kontornumu kısa tuttum. İnançı kızlar üniversite durağında bana gülürdüler. Eskiden bir komedyen vardır. İngiliz komedyeni Charlie Chaplin. B biliyorsunuz belki. Böyle antenesan hareketler eder, elinde çöön tutar. Aynen ona benzetirdiler beni. Anlatabildim mi? Burak şimdi üniversite durağında cemaatlere geliyorduk. Bizi aynen alay edirdiler. Bütün Müslüman cemaatinde ya bu ne ya dirdiler. Bu nereden çıktı pantolonu bu kadar? Ben de hem de kısa baldırımın yarısına kadar değil. arka yanlış anlamayın. aşı içemiğine kadardı. Etek mi dedi diyorlar? Etek girdi diyorsunuz. Ya bu nedir diyorlar? Anlatabilir, bizimle benimle şahsen ben kendimden bahsediyorum. Alay ediyorlar. Neden? Çünkü insan görmediğinin, bilmediğinin düşmanıdır. Gözü bile nefret ediyor. Bu nedir ya? ondan sonra Allah'a şükür bir moda çıktı kadınlar pantolonları kısa tutuyorlar ondan sonra erkekler de tuttular elhamdülillah şimdi erkekler panturları tam sünnete göre moda olarak baldırın yarısına kadar girenler de var hem de yürüyorlar sokaklarda hiç kimse kimseye bir şey demiyor o zaman hiccat kalmadı sene. çarlı çaplına da benzemiyorsun artık sen neysin girsen bir mahsul yoktur Allah'tan bu sene bir destektir. Nasıl adam sakal niçesur ya ben sakal koysam ben irtica diyorlar. Ya sakal oldu? Artistler de sakal koyur. Ha yani sen şimdi sen cüla tutuyor musun az bir terlet sakalını? Demek ki sen içinde yoktur bu. İçinde olsa her şeyi yaparsın. İşte bunu içimize sokmamız lazım. Anlatabildim arkadaşlar? Elhamdülillah bugün de mesela kolaydır. Yapmamız lazım çünkü mesela tehlikelidir. İlleti nedir? İlleti önemli değil. İlleti bizim için, bir musulman için illet sormak nedir? Caiz değil alimler diyorlar. Musulman Allah ve Rasuluna teslim oldu. Asıl olan hükümlerin illeti şeriatte bilinmez. Alimler diyorlar bir musulman için illet sormak caiz değil. Sadece illeti, Bana birden sorsa illeti nedir haramlığının? Deriz illeti Allah emretmiş. Sebebi Allah emretmiş. Hikmeti bilmem en büyük hikmet benim için illet sebebiyet Allah emretmiştir. Ha bilintirilse Resulullah bilindirilse bir şeyi şeriat bir şeyin açıklamasını yapsa sebebi tahrimini yapsa o ziyadet hirdir. Yani hirin fazlasıdır. O Allah'tandır. Onu da ne yaparız? Onu da elhamdülillah hirde kullanırız. İnsanlara deriz içki haramdır. Danuz eti haramdır. Bak danuzun işte böyle zararları var. Vesaire. Etmemişse teslimiyet Müslüman için ön planda çıkar. Şimdi alimler diyorlar yedi sebepten dolayı da isbel haramdır toparlasak. Birincisi isbel he? eğer çibirçün olsun çibirç olmasın haramdır. Bu kadar hadis saydık. Bu birincisi. İkincisi asıl olan musulmanın musulmanın şeyi e, elbisesi asıl olan Abura kadar gelmesidir. Baldırının yarısına kadar. Sınırı neresidir? Aşı çemiğine kadar. Bu çizsinin arasında Müslüman serbesttir. Allahu akbar demek lazım burada. Neden diyeceksiniz? Eğer Resulullah deseydir, buradan ense ne olur? Zorlanırdı insanlar. Yarıyı şart koşsaydınız zorlanırdı ne ile koymuş? Takva. Ne kadar iman, o kadar yüksek elbise. Dedikçe iman 3 mertebedir. Ne kadar imanın güçlü ise ihsan derecesindeyesen her zaman limiti yüksek tutarsın. Ne kadar imanın iman İslam derecesindeyesen İslam kalasının düşmana, şeytana yakın isen ne dersin? Limit beni kurtarır. Ben evliya Allah değilim, ben sahabe değilim. Olar nerede biz nerede bunu dersin ama demek ki elbise nedir elbisenin hükmü Allah Teala'nın rahmetindendir bize ne vermiş sınırı bol vermiştir ya deseydi yarımda ataştadır ne yapardık o zaman mecbur hepimiz şarlı şaplı mı olurduk mecburuz ne yaparız? evet sonra üçüncüsü biz emrolunmuşuz Resulullah'a uymakla. Ne diyor? Resulullah ilmi getirdi bize anlattı. Canlısını da kendisi yaşadı. Allah da dedi ilmi Resulullah'tan alın. Ona itaat, bene itaattır. Ona uymak, beni uymaktır. Ondan sonra ne dedi? Rasulullah'ta sizin için en güzel örnek var. Ayette dedi. Resulullah'a sahabe diyor baktın elbisesi devamlı ayağının yarısına kadar. İspel ondan dolayı haramdır. Dördüncüsü, eğer isbal, isbal aşı kemiğinden aşağı geçti, nedir? Haramdır alimler diyorlar. Bir de neye? Kibirliğe insanı çekmektir, yen de benzetmektir. İster misin ataş ehline benzemeye? Ha? İstemezsin. O zaman ataş ehlinin bir sıfatı elbiseleri elbiseleri Aşı çemiinden aşağıdır, kibir çin çekiyorlar. Sen de onlara benzeme, muhalefet mecburiyetinde miyiz? Biz o zaman benzemeyiz. Anlatabildim mi? Beşinci, isbal diyorlar ki kadına benzemektir. Nasıl sakalı tıraş etmek kadına benzemektir? Allah kadını yaratmış, yüzünde tüy çıkartmıyor. Erkeği yaratmış, yüzünde tüy çıkartıyor. Sen bu yüzündeki tüyü, kılı kessen ne olursun? Kadına benzersin. Allah erkeği yaratmış demiş, elbisesi buradan, yarıdan, aşı çemiğine kadar sınırı var. Kadını da yaratmış, demiş ki el, kadın da böyle giyinecek elbisesi de yeri sürük, yerden sürülenecek. Sen elbiseni yerden sürük, sürülürsen, aşı çemini geçiyorsa, kadına benzemek hükmünden ceza kesilirsen. Kurtuluş halin yoktur. En sonuncu, ha, altıncı, İspel diyorlar, israftır. Hayda, bir de bizimle diğer şimdi alay mı ediyorsun? Ya bir semtin kumaştan israf mı olur? Olur. Nasıl dedik, cület ya cület kaç paradır bir günde? Daha çok basit bir cücük para. Ha, 20, kuruştu. 20 kuruştan Bir de yarısını kullanıyorlar. 20 kuruşun 10 kuruşuyla ispa, bir de sabun, sabun birden alıyorsun senelerce geliyor. E su da bir bardak su. E, haram mı olur? Burada ölçümüz nedir arkadaşlar? Biz iman edenlere, ha, iman etmenlere biz meziret kabul ediyoruz. Allah kabul eder etmez biz bilmiyoruz, biz zahira hükmederiz. Evet imanları yok ise, yen yani zayıf ise bizim dediğimizden anlamazlar. Ama o bir tarafta terazi çok hassastır, o Allah'a cevap verirler, o bizim işimiz değil. O Allah-u Teala'nın e, ve meleklerin orada hesap günü, oların işidir. Bizim işimiz nedir? Bizde bir terazi var. Diyor, وَمَنْ yamel مِثْقَالَ دَرَّ miskal-i zerre, eğilig yapan, eylik'i görür, çötülük yapan, çötüler. Bir şamtin değil, bir miskal zerre, kumaş fazla israftır, olsa israftır. Onun için israfın da ölçüsü nedir arkadaşlar? Çok güzel bir ölçü koymuş Resulullah. Öyle koymuş, rayı oturtmuş bizim için. Hiç böyle sağa sola gidemeyiz. Diyor ki, ebdes alıyorsan israf etme, velev ki bir akan nehirin başındaysan. Bundan daha büyük bir ölçü var mı? Yani nehir akıp gidiyor ya. Nereye gidiyor? Akönüse dökülüyor. Değil mi? Hiçbir faydası yoktur. Tatlı su gidiyor, tuzlu suyla yok oluyor. Ne diyor? Orada ebdes alıyorsan israf etme. Yani kendini öğret. İsraf etmeyeceksin. mi? valla bizde su bedavadır, ucuzdur bir şey olmaz. Lavup ayağaçta işte, ebdes etmeye ihtiyacın kaderi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hefne suyundan yani de bir avuç suyundan ebdes alırmış. Avucuna kadar bu kadar. Yani bu bardağı dolusu kadar suyla ebdes alırmış. Ha tabi mi? İsraf nedir? Haram. Evet. Yedincisi alimler diyorlar ki tabi müsrif, şey musbil. Elbisesi, aşı çemiği getireceğin yerde ne yapar? Hazreti Ömer'in dediği gibi pislik toplar, senin haberin olmaz. Necaset gelir, pislik gelir, o nidanda Rabbil Alemin'in karşısına çıkarsın. O nedir? Pisliktir. Evet. Bundan uzak duracaksın. Onun için e, e, bundan dolayı e, İslam erkekler hakkında, erkeç hakkında ne yapmış? İspali aşı çemiğinden sonra haram kılmıştır. Ataştan müjdelemiştir. Kibirden yapanı da ataştan müjdelemiş. Ayrıca Allah Teala ona bakmaz. Evet, dersi bitirmeden önce kadınlar, bacılarımız, analarımız, eşlerimiz, kızlarımız sorar. Bizim isbalden durumumuz nedir? O da Ummu Seleme ile Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki bir diyaloğu ataracağız. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki kim elbiseni elbisesini kibirden çekiyorsa Allah Teala onun yüzüne kıyamet günü bakmaz. Ümmü Seleme bu hadisi duydu. Ümmü Seleme kimdir? Resulullah'ın anımı bizim anamız. Dedi ki ya Resulullah biz ne yapalım? Biz de mi dahiliz? Hayır dedi siz bir karış uzatın dedi. Yani aşı çemiğinden sonra bir karış uzatın elbisenizi. Dedi Ummu Selem'e de Resulullah'ın hanımı Resulullah'ın elinde yetişmiş. Nasıl olur? Ümmete örnek olur. Resulullah nasıl bütün ümmete örnektir? Hanımlara da Ummu Selem örnektir. Resulullah'ın hanımıdır. Telebesidir. Dedi ya Resulallah ee, de, Dersen bir şibir uzat Dedi ya Resulallah korkasan bir karış uzatsak ayaklarımız görünür. Ayaklarımızın pençesi görünür yani. Normal yürürken insanın ayağının pençesi görünebilir. Yani de namaz kılarken ayağının altı görünebilir. Ne yapacağız? O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi bir arşun uzatın onu da geçmeyin. Ne koydu? Ölçü koydu. Bir arşun uzattın. Gördünüz mü bizim analarımız nasıl giyinilmiş? Hadis Tirmizi'de sahihtir. İbn Hacer diyor ki, he, Ne için kadınların ihtiyaçları var uzatmaya bacaklarını? Çünkü kadınlar tesettürden ne diler? Emrolunmuşlardı. Ondan dolayı neleri var? Kadınların şeye şeyde te, te, fazlaya emir olmuşlar. Resulullah da hat koymuş. Bir arşını geçmemek lazım. Evet. Bugün de bacılarımız, kadınlarımız ne yapıyor? Bir denesene diyorsun uza, uzun tut biraz. Ya çamur oluyor filan oluyor. Evet ama bugün de elhamdülillah kalın çoraplar var. Altan pantolon gibi uzun şeyler girebilirler. E, ay ayak kabılarının sınırına kadar girebilirler. Onlardan dolayı kendilerini inşallah bizim kadınlar kurtalırlar, bol jürelerler. Ee, bir de kadınlara buradan nasihatimiz kadın hassas olduğu için laubali olmaması lazım. Yolda yürürken, çiminde dikkat ederken dar girmemesi lazım, bol girmesi lazım. Hatta ki Allah Subhanahu ve Teala onu ummat yerden gıyerden ataşa Onu Resulullah dedi. Cehennemi gördüğüm birçoku kadınlardı. Ya Resulullah niye? Dedi siz çünkü he, ummadığınız yerden ateşe girersiniz. Tabi bir yerde de diyor ki şeyi inkar edersiniz. Marufu. O ayrı meseledir. Çünkü kadın her ne versen ona he ister bir sefer vermesen ona ne der? Ya ben senden hiç hayır görmedim. Anlatabildim mi? Resulullah resmen buna çoluyor. Bu benim tevhilim değil. Ama ummadığı yerden. Çünkü er, Allah kadını erçek için fitne yaratmış. Kadın o fitnenin ne olduğunu anlamadığı için zanneder her şey, her şey kendisi gibidir. Halbuki bir adam kadının neyine baksa faydalanır oradan bir şey çıkartır kendine. Anlatabildi. Kapalı kadın bile simsiyah kapanmışsa bir el hareketinden kadın oradan erkek ondan bir fayda çıkartır kendine. Onun için kadınlar bu konuda çok hassas olmaları lazım. Evet. Elhamdülillah Allah Subhanahu teala hepimizi neden kurusun? He? Emrine muhalefet etmekten kurusun. Her meselede bizi sünnete göre ihya etsin, sünnete de göre öldürsün, sünnete göre de karşısına çıkarım. Kıyamet gününde gelirken Resulullah tanısın bizi Yaptığımız onu sünnetleriyle bizi havzunun başına kabul etsin. Yoksa ne der? Melekler ayır gelir. Resulullah diyor, bunlar ümmetindendir. Diyor, suhkan suhkan. Uzak duruslar. Allah onlardan eylemesin bizi. Velhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidin musselin nebina muhammedin ve ala ve sahbihi ecmeyin.